Bismillahirrahmanirrahim Konumuz inşallah muhteremler Geçen hafta başlamıştık Bir kimse vardı Ağrışın altına gölgülenenler Geçen hafta Dördü tamamlandı Allah'a inşallah Bu hafta kılan üçü bunlar, Kimler bunlar? Tabii bu kolay değil muhteremler. Yani mahşer gününde bütün insanlar, bütün müminler hesaba çekilirken, güneş altı yanarken demek ki bunlar Allah katında o kadar siviller ki bunları beklemeyecekler. Dördünse kim? ver Cül'ün bir kişi, bir insan. Tavet-i İmr-i ve cemali Öyle bir kişi ki, Allah tarafından tabi, bir imtihanın vesilesi olarak, bir kadından ona tehdit geliyor. Zat-i Mensibin ve Cemalin. Öyle kadın ki, hem bir makam mevki sahibi, mal mü sahibi, hem de çok güzel bir kadın. Genç bir kadın. Böyle bir kadın tarafından erkeğe tehdit geliyor. Yani garim meşru ilişki konusunda kendini teslim ediyor erkeğe. Fekale şunu demiş derse. İnni ehafullah. Ben Allah'tan korkarım diye o fiile girişmezse Gülüşmesine. Yani hayatına bir kişi bir defa bile bugün günü tanı aşabilse tabi ondan sonra kendini günahtan korursa ona yeterli oluyor muhtemeler. Yeterli oluyor. Yani bu kişi kalbinden kalktığı gibi arşin gelişte oturacak. Orada gölgelenecek böyle. Tabi orada gölge manevi açıdan böyle. Peygamberler, sıddıklar Abdülkadir orada, onlar orada ruhsal olarak ilgiyecekler bunlar. Bu tabi zor bir imtihan olduğu için iki arkadaş medyeden kalkıp Mekke'ye hac gitmeye karar vermiş iki arkadaş. Fakat bunların develeri paralı olmadığı için de yen yürerek yola çıkmışlar. Mekke'ye yaklaşınca Ebba denilen mevke o bölgeye gelince avuçtan bastırmış. Bunda oraya çadına kurmuşlar. Geceyi burada geçiren demişler. Sabah olunca arkadaşın biri diyor ki ben diyor köye gideyim diyor. Öte bir alayım geleyim de Böyle bir kavuk yapalım diyor. Arkadaşı köye gidince çadırda öbürü kalıyor. İsmi Yusuf'muş kalınında. Tabi bunu iki genç Allah aşkı yana iki genç yürüp Kabe'ye giden kişiler boş durmaz tabi. Hemen açıyor Kuran-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Kuran okurken anlamını da tabi Araplar çok bilirler. Anlamında bildiği için, bir de kendini kuran e verebildiği için okuduğu ayetlerin tam etkisine giriyor. Kendini kaybediyor sanki. Öyle bir hale geliyor. Kon okurken bir kadın sesi duyuyor. Bu Yusuf denen genç isim Yusuf'muş, çok güzelmişler kendisi. Bunu gören bir kadın, genç kadın arkadaşı gidince çadıra gelmiş. Şimdi kadın tabi bir bakar mısın bana filan deyince bu Yusuf olan genç konu okumakta. Fakat nasıl bir insan tatlı rüya görür de uyanmak istemez, insan gözünü açmak istemezse bu da o şekilde tamamen kendi koneker vermiş, tatlı feyizli bir haldeyken kadın sesini duyunca belki bir fakirdir, iş isteme gelmiştir diye hiç Kur'an'dan başını gözünü ayırmadan elini cebine götürüyor. Ona bir akçe para uzatıyor. Kadın parayı almıyor ama. Ben direnci değilim. Mani bir sahile. Ben direnci değilim diyor. O zaman bakıyor acaba neye geldi. Bir bakıyor. Kadın açılmış alt bölümün örtüsünü. Ben diyor, sana nefsimi test etmeye geldim. Yusuf olan bu genç, böyle kadını gördüğü anda, eyvah diye kendi kendine. Demek ki ben burada imtihandayım. Ben de evimden çıktım. Aşağıda bir haftadır yani yol yürüdüm. Tam veki yaklaşığım anda, bu bana bir imtihan diyor. Fakat o anda bunun ruhaniyeti nefsini aşıyor işte bu an çok önemli muhteremler. Çok önemli bu an ben Son nefeste öyle olacak muhteremim. Öyle olacak Bu o kadar kısık bir anda ki yani saniyeleri bölünde o kadar küçük parça içerisinde bir anlık mesele bu. Şekabet seadet deniyor buna. Yani kimsenin şekabeti kötülüğü mü anda üstün gelecek yoksa seadet, mutlulukları üstün gelecek işte bu genç de, tabii kadın öyle görünce, ondan tehdit gelince, tabu o da genç, onda da o içtik tabii var, ama elhamdülillah bunun ruhaniyeti üstün geliyor. Allah aşkı, Allah sevgisi, o haller üstün geliyor, hiç etkilenmiyor. Etkilenmiyor ama, Kurni Kerim'e böyle başını koyuyor, rahle üzerine, ağlama başlıyor. Kadın bundan bu durumu görünce, Abi aradığını bulamamış olarak kadın çıkıp gidiyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor. Ekmek almış, peynir bir almış köyden Geliyor. Bakıyor, Yusuf ağlıyor. Yusuf ne oldu? Ne ağlıyorsun? Hayrola. Ne ağlıyorsun? Tabi söylemek istemiyor. Çok ısrar edince durumu söylüyor. Arkadaş durum bu şekilde böyle böyle. Peki niye ağlıyorsun? Tabi bir şey olmuş elhamdülillah. Ama iyi olsaydı yani nefsini bilen gençmiş yani nefsinin hileleri vardır böyle. İnsanın sırrı orada. Bir anlık sır bütün hiç orada oluyor böylece. İşte bu genç, nefsini bilen gençmiş böylece. Ya o anda diyor, benim nefsayetim üstünü sağlasa iyi diye. Yani bir anlık mesele, o zaman bütün beden nefsin emrine giriyor. İrade de gidiyor o anda aklı anda, altı üçte ikisi gidiyor anda o hale geliyor kişi ya o anda Allah'ın bana rahmeti olmasaydı da nil üstselseydi ne oldu benim halim ağlamoşum ağlama başlıyor daha çok ağlamaya başlayınca arkadaşı on bundan çok oluyormuş işte arkadaşı bu da faza ağlıyor Bırakıyor ekmeği peyniri bir kenara bırak onları faza ağlamaya başlıyor Yusuf ona soruyor de arkadaş sen niye ağlıyorsun? İmtihan'a giren benim. Sana bir şey olmadı. Sen niye ağlıyorsun? Şey bir ah çekiyor. Ah Yusuf. Ya sen gitseydin köy ekmek almaya. Ben burada kalsaydım. O kadın bana gelseydi. Ben belki imtana kazanamazdım. O zaman benim halim ne olurdu? Değil, daha şu ağlam başlayınca daha bir ekmek geçmiyor boğazlarından. Hemen çadırı bozuyor bunlar. Doğru gidiyorlar Mekke'ye doğru. Gece yasdan sonra Mekke'ye varıyorlar. Yas namazını kılıyorlar. Ömre tabi tavafını yetiyor. bitiriyorlar. Hiçbir mama kara veriyor bunun ikisi de böyle. Bir ara gece yarasan sonra bu Yusuf olan genç, imtihana giren genç altının bulunduğu yerde hıcı deniyor öyle böyle hilal şeklinde onun içine girmiş işine girmiş şöyle doğruya yaslanıp altına bakarken kendine geçmiş. Tabi yorgun, uykusuz kendine geçmiş. Hafif bir dalmış. Tam kendinden geçtiği anda karşısında çok nurlu bir zat beliriyor. Çok nurlu bir zat beliriyor. O kadar nurlu. O kadar güzel. Şimdi Yusuf olan genç ona soruyor. Rüya alemi ama Tabii rüya sadık denir buna kısa olur aşık net rüya. Soruyor Yusuf, o gördüğün zaten. Ben ente, sen kimsin? Ben böyle insan görmedim. O gelen zat gülümseyiyor, aynı şöyle yapıyor. Ene Yusuf, nebi Yallah, ben de Yusuf Vel Yallah diyor ona işaret ediyor bana. Yani ben nebi Peygamber olan Yusuf'um, sen de Evliya Vel Yusufsun. Bana böyle Ente Yusuf Vel Yallah. Şimdi ona ben Peygamber Yusuf'um, Yusuf Aleyhisselam, sen de evli Yusufsun deyince, şimdi bu genç tabii çok mütevaziye, alçak gönüllü. Onlar kendilerini beğenmezler, aşağı göre kendilerini, rüyada ağlıyor. Beni evliye olur mu, evlilik bana mı kadar mı geldi? Niye böyle söylüyorsun diye ağlayınca, şöyle diyor. Mevlam imtihan ti beni cüleyha ile. İmtihanı kazandın elhamdülillah diyor. Bana peygamberlik verdi. Senin böyle imtihanıttı çölde, evvada, o Arabiye deniyorlar. Onunla imtihanı kazandın. O anda sana allah Teala evlilik hakkında verdi bir muhteşem bakınız. Yani nefse muhalefet. Nefse muhalefet. Nefis istediği halde onun istediğini vermemek. Tabi bu kadının mesele değil. ...tabii kadın evki olur... ...gaza bile olur... ...mesela bir insan aşırı öfkelenir... ...aşırı öfkelenir... ...sinirler mi, ...hele bir de... ...etkisi, yetkisi, makam, mevkii varsa... ...karşı acizler ...artık... hiçbir şey gözü karınmaz yani... ...vurma, kırma, dövme, her şey yapma kalkışır... ...ama... ...işte öyle bir durumda... ...yani elinde etki yetki varken... Gücü yettiği halde bir kişi sırf Allah korkusundan gazabın yenerse o da bu sevabı alıyor muhteremler. Ama korkundan değil bakınız. Tamam karşıki bağırıyor çağırıyor işinden kız sinirleniyor ama ama elinde bir şey gelmiyor. Mecbur sabrediyor. Bu tabi günah da girmiyor ama sevap olamıyor Demek nedir sevap? Kişi yetkili, güçlü, kuvvetli. Evinde olsun, iş yerinde olsun, makam mevki sahibi olsun. Kişi yerinde bu kadar güç yetki varken, bir engel yokken, öfkeni zaman onu uygulamak için bir engel yokken, sırf Allah korkusuyla kişi bu öfkesi yenerse, o zaman büyük bir makam alıyor muhtemelen. Yani arşın gölgesini hak ediyor Allah'ın izniyle. Bundan tamim üç yıl kadar önce, benimler, yaşadığım değil diyele böyle duyduğum bir olay. Şu etkili bu olay beni. Bunu aktarıyım inşallah, bunu ilgili burada inşallah. Çaşığına giderken biri boynuma sarıldı, tanımıyorum, ağlama başladı, ağlama başladı böyle. Ay ağlıyor böyle. Hayrolar ne oldu falan derken konuşamıyor böyle. Sonra çekili bir kenarı ya. Dedi, ne oldu hayrola? Şöyle dedi bana. Bu oğlunu evlendirmeye kalkışmış. Her şey bitmiş. Davet yere basılmış. Ama düğün salonunda cazlı, sazlı, mazlı bir düğün olacak. Bu pek buna taraftar olmamış. Pek istememiş. Namazını kılıyormuş. Namazı kılıyormuş. Pek istememiş bunu. ...ama fazla bilinçli Müslüman değilmiş ama... ...yani bir namaz Müslümanı... ...namazın işte geleceği bir kılıyor... ...İslam'ı o kadar zanneden kişiymiş... ...hanımının... ...oğlunun... ...kardeşlerinin böyle etkisiyle, baskısıyla... ...kabul ediyor tabi... ...kolay da kabul ediyor... ...salon tutuyor... ...kiralanıyor salon... ...las takımlar tutuluyor... ...davetiye basılıyor... ...15 gün düğüne kalmış... Biri gece rüyasında... Allah-u Teala Mevlamız Yeni Eğer bir kulunu severse Mevlamız... Tabi kuldaki olan özellikler buna neden olur? Onu böyle uyarır mı törenler? Bazen rüyayla olur... Bazen başka bir kişiyle olur... Bir sebep olur... Demek ki bu kişi Mevlamızın halis kulumuş gerçekten... Ama İslam öğrenememiş... Öyle yaşıyormuş, yarım yaşıyormuş... Rüyasında bir salonda, büyük salonda, sal jazz takımı çalıyor, çalınıyor, danstan master bir elendiği yani düğün yapılıyor. Fakat bir bakıyor ki oraya, o dans salonu kap böyle. Oradan pis bu geliyor böyle. Duman, sis, kap oradan pis bu geliyor. O salonda kimler varsa, hepsi kapkın insanlar tanınmıyor böyle. Abi buren işte, domuz şeklinde insanlarmış. Hepsi Orada Oradakiler böylece. Onları öyle görüyor. Bu saz oynamasını vurdukça, yani insana coştukça, o yönde diyelim, bu duman şeyi daha fazla yayılıyor, etrafı kapsıyor böyle. Göklere doğru çıkıyor, etrafı kapsıyor böylece. Ne kadar varlık varsa hep lanet ediyorlar. Hayvanın, bitkisi, kuşları böyle ediyorlar. Bu tabi bu görün gördüğü anda rüyayı sadıka net kısa olur. Kişi uyanır genelde. Bu da hemen uyanıyor be gece. Hem uyanıyor. Ya Rabbim diyor. Ben ne yapma kalkmışım diyor. Demek ki düğün salonu Allah katına bu kadar tehlikeli kötü bir şey bu. Ben bunu bilemedim. Ama yapmayacağım. Artık gördü şimdi. Yapamadı hatta bir O duruma geldi. Şimdi sabah oluyor. Hemen madbaya gidiyor. Kısa bir yazı. İşte sayın benim Kim, böyle böyle bir davetçisi göndermiştik düğün için Ben Allah'ım rüyada bunu gösterdi. Bunun çok kongru olduğunu gördüm. Bunu için bu işten vazgeçtim diye matbaada bastırıyor. Herkesin adını gönderiyor bunları. Kim daveti vermişse onları gönderiyor. Tabi bunu hanımı duyuyor şimdi. Olu duyuyor. Yakınları duyuyor böyle. Kardeşleri, yakınlar şunlar falan duyuyorlar. Kızıyorlar tabii işte. Nasıl yaparsın? E, bir defa olacak bu işe şöyle, kızın mülveti var, şusu var, musu var böyle. Tabii tabi şeytan o, bunlar. Bunun üzerine varıyorlar. O hale geliyor ki artık evde hanım yüzüne bakmıyor hiç böyle. Hanım yüzüne hiç bakmıyor böyle. Oğlu bunda konuşmuyor, yakınlara konuşmuyorlar. Bir toplu evinden dışlanıyor böyle. Garip kalıyor böylece. O günlerde bir gece yine o günlerde yaslanmadığını kınmış camide bir eğlenmiş eve gidiyor. Tam odasına girecek bakıyor kapanın hanım kilitlemiş kapı kapıyı. Bir iş almamak için bana Kapı kilitli böyle. Biri ki vuruyor hiç kadın cevap vermiyor. Anlıyor ki kadını bunun yanına, yanına almayacak. O gelmiş. Hiç kızmıyor ama bana. İşin İçinin gelmiyor hanımla böylece. Hiç kızmıyor. Gidiyor salona uzanıyor bir divana yatıyor böyle. Yatıyor orada. Oraya yatınca aklına şimdi şu geliyor bakın. Hatta. Aklına şu geliyor. Ben diyor öldüm şu anda bak diyor. Yalnızım. Ben terk etti gittiler diyor böyle. Hanım ben terk ettiği, oğlum ben terk ettiği, yakınlarım ben terk ettiği, malım mülküme karışamıyorum, evime karışamıyorum. Ben şu anda öldüm mezardayım tek başıma kaldım. Bu aklına geliyor. Hemen o anda hayatının geçmişini göz önüne getiriyor. Ben ne yaptım Allah için? Hayatın nasıl geçtiği bakıyor. Hayatın işte bir özünü toparlıyor. Hayatını bomboş görüyor muhteşem Hayatını bomboş görüyor. Hatta kıldığı namazlarına bir üzülüyor. Öyle namaz kılmışım ki diyor. Süreta namaz, şekilde namaz. Ama geçti namaz değil ben o İhlas makamına geldiği için o hal aldığı için kıl namazını bile beğenmiyor böyle. Hayatın bambaşka işte üzülüyor böyle. Ağlama başlıyor. Ya Rabbi ben boş yaşamışım Ya Rabbi bak. İşte öldüm bak. Herkes beni terk etti Ya Rabbi. Huzuruna geldim Ya Rabbi ama günahkar olup huzuruna geldim diye ağlama başlıyor. Gece sonra tabi Mevla kulunu terk eder ya, yani O güzel Mevla her şeyi bilen terk eder Mevla. Kullanıp tam yöneldiğim ihlasla yöneldiğimi. Gelir arasında geçmiş, rüyasında ama sanki rüya değil diyor böyle. Vernekim böyle diyor. Vernekim sanki kendimi biliyorum böyle diyor. Bu durumdayken bakıyor, odası nurlanmaya başlıyor, yattığı oda. Nurlanmaya başlıyor. O evine gelinler, gelin, gelinler başlıyor, gelinlere başlıyor, gelmeye başlıyor bazı kişiler böyle. Bir bakıyor, Böyle kişilerine geliyor ki hiç görmediği insanlar böyle gayet nurullu nurlu insanlar kırklar, yediler, kutuplar geliyormuşlar buna. Bunlar gelirse o da genişliyor, o da genişliyor, o da hep nuru artıyor böyle. Hep hep nuru hep, hep nuru artıyor. Şimdi bu şaşşşşşam bakınıyor. Acaba bunlar nasıl benim gibi insan evime geldiler bunlar? Bu kırklar, yediler, üçler, kutuplar nasıl geliyor benim bunlar benim evime? dediğim gibi insan eline derten, bakıyor ama onların her biri böyle heyecanı sanki birini bekliyor onlar da bekle. Hep kapısı gözleri sanki birini bekliyorlar. Acaba daha kim gelecek diyor. Bir de bakıyor ki muhteremler peygamberimiz gelirse peygamberimiz gelirse peygamberimiz Hazreti Bekir sana peygamberimizin Hazreti sonunda peygamberimizin ortalarında peygamberimiz geliyor <gülüyor> Daha Peygamber geldiği anda o da daha değişiyor böyle. Dur geçiriyor böyle. Böyle tatlı feyiz ruhsatı çek böyle. alıyor böyle. Öyle bir hal geliyor. Peygamber buna geliyor. Birazdan peygamber bana geliyor. Niye üzülüyorsun bu kadar? Allah senden razı oldu. Ben senden razıyım. Evlullah hibmeti beraber. Sana yetmez mi bunlar? Ne üzülüyorsun? Hanım'ın Almadı odasına erten diyor. Yetmiyor mu sana bunlar? Böylece Uyanıyor, Bağırarak. Yeter yarışıyla Allah bela. Böyle. Uyanıyor böylece o konu ama sevmişti bela. Kalkıyor hiç atışmıyor. Gözü hiç gözükermiş ben. Hiç ben. Bir geri garmıyor. Aş ruhla cezbebel taktı bir halde. Tabii ne yapacak? Aptal diyor. Abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor. Ama diyor, "Ben namaz kıldım ki diyor, kıldım ki adamda hal devam ediyor ama diyor. Ruhlar hal bele diyor. O feiz Sanki yer çekiminden kurtuldum böyle diyor. Yer çekiminden kurtuldum sanki, boş, hafif boşdayım. O kadar tatlı, o kadar fizdi bir kez namaz kudum böyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş diyor. Hatta uzun okumasına bir füsur bilmezmiş de, anı tekrar tekrar okuyor böyle. Yani doyamıyor namaza. Namazını bitiriyor yitiriyor? Başüstüne tevbi etmeyi. Ya Rabbi! Sen benim gibi insanı kulluğa kabul ettin Ya Rabbi! Senin rüsbünün haberi verdirsen ben ya Rabbi. Ama sen kulluk edemedim ya Rabbi. affet beni. Ağlama başlıyor. Bu ağlarken hanımı kalkıyor odasına geliyor hanımı. Şimdi. Hanım odasına geliyor. Hanım ağlıyor şimdi. Bu bana sarılıyor. Ama beni affet. Hakkı et bana. Zaten bu ruhsat halde tabi. Ondaki kin olmaz ki işte ondaki böyle tatlı bir halde. Bak hanımına Peki hanım ne oldu sana? O sen kitle ne oldu sana? Ha, sorma diyor bak şimdi. Sorma diyor. Kendimi diyor, birdenbire cehenneme buldum kendimi diyor. Kıyamet kopmuş diyor. Hesaplar görülmüş. Kendimi cehennemde buldum diyor. Ama kadın çıldırıyor korksam böyle. Ah öyle cehennem ki böyle diyor. Ateşler böyle. Gayyanın buharları yakıyor böyle diyor. O dumanlar diyor. Hele diyor zabanlar zebanler zabanlar diyor. Zabanlar bağırdığı zaman diyor sanki defne oldu cennette böyle diyor. Sarsıntı böyle diyor. Kimse kimseyi görmüyor böyle diyor. Herkes kalklara kemur olmuş böyle diyor. Nefsi nefsi böyle diyor. Baktım da cennette cehennemde böyle diyor. Korkunç diyor. Abi ben buna sabreden ne olacak halim? Korkarken diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor. Cenneti gördüm. Sen cennete gördüm diyor. Sana yalvardım. Ne olur affet beni. Suçum biliyorum yanda veriyorum biliyorum. Diye. Ne olur affet beni. Ne olur kurtar beni buradan. Affet beni. Kurtar beni. Hiç sana bakmadın diyor. Ağlarsan tek yalvardım. Ne olur affet beni Allah aşkına. Affet beni. Ne olur kurtar beni buradan. Tekrar bağırdım. Yine bakmanı izin ver diyor. Üstüm, tekrar bağırdım diyor. O mandolin baktın, gülümsedin diyor. Uzat değilim bana cennetten diyor. Beni çekti aldın oradan bana diyor. Beni çıkardın uyandın böyle diyor. Senin aklınmışsın diyor. Ben aklımışım böyle diyor. Ne dese olacak böyle diyor. Bunun üzerine tabi hemen tam kesin karar veriliyor. İslam neyse o uygulanacak. Kalkacak böyle. Bu hala hayatta kendisi muhteremler. Dedi ki bana bu kişinin böylece hayata Ondan sonra başladım dedi böyle. Sanki yeniden doğuş yaptım, hayat yeniden başladım dedi. Hanımla dedi, sanki şimdi biz din kardeşiyiz hanımla böyle. böyle. O da benim gibi böyle, Allah onda böyleydi. Bu şekildeyiz. İşte bakın muhterem cemaatimiz, demek ki bir kişi sırf Allah korkusundan elinden geldiği halde, engel olmadığı halde Kişi günahı terk ederse bakın nasıl sevap alıyor muhtemelen. Böyle. Nasıl sevap alıyor. Yani? Hatta o kadar ki bir insan yolda bile yolda bile tabi erkek olsun kadın olsun böylece harama bakmasa kişi tabi nefis bakmakta ister işte şunlar olur bunlar olursa böylece kişi Allah kokusaya bir bakış terk ederse o anda aldığı sevap bile imanın tadını kalbine duyabiliyor muhtemelen. Böyle. Duyabiliyor böyle. Yani kişi nafile vak çıkamadığı hesapları günah terk ile bir anda kazanabiliyor. Bu beşincisiydi. 6 7 kişi vardı. Görgenç konular. Şimdi altıncısı verre cülün bir kişi tasadaka Allah yolunda malı verdi. Tasadduk deniyor buna. Buna farzı ı giriyor. giriyor. Hepsi bu içine giriyor böyle. İçine giriyor. Bir kişi Allah yolunda verdi bir şey. Ahva bunu gizledi ama. Hatta taleme Şimâlihû mâ <ma> tûmhikû yemînühü. Sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek durumda. Yani çok gizleme anlamına geliyor. Şimdi demek ki bu ad göre gizli vermek daha sahip oluyor. Yalnız bazen açık vermekte gerekir. Yine ayet-i kerime, i kerime Kerim var. Belamız buyuruyor Bekara suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. İn sadakati benabir Eğer sadakansız verdiğiniz Allah verdiğinizi açık verirseniz. Feni ne güzeldir o da Allahüm Teala. Feni o ne güzeldir. Neden bazen açık şey vermek gerekiyor böyle? Başkalarını teşvik için bu böyle gerekiyor bazen. Bir de zekatın açık vermesi gerekiyor, farzların. Bunun için namaz, farzlar belki de camile kılıyor, cemaate kılıyor bence. Yani göstere girmiyor mu? Girinmiyor? İslam'ın şiarı bunlar. Hac, zekat, e, namaz, ezan, İslam'ın şiarı bunlar. Demek ki farzlarda açık vermek daha da eftal. Çünkü zekatını veren kişi çok gizlese, bunu kimse bilmese, kötü suizana sebep olunur. Bak kişi falan çeker, hiç vermiyor, duymadık diye. Bunun için demek ki açık verilmesi gerekiyor. Bir de bazen teşvik için açık verilmesi gerekiyor. Ama bunun dışarı demek ki birazdan bazı fakir kişi. Fakir olur ama Allah'tan korukan böyle hasil kişi olur. Tabi düşmüştür. Öyle hayal eder, çekinir. Onlar gizlemekten burada daha iyi oluyor muhteremler. Bir gün Hazret Ali Efendimiz an Hazretleri, meşhitte gece namaz kılıyormuş, akşam yasa arasında. nafe namaz kılıyormuş. Tam namazda iken Hazretler Efendimiz bir sahil yani fakir meşhitte giriyor. Tabi o zaman medyane küçük yer. herkes birbirini tanıyorlar. Herkesin bir tanıdığı gerçek bir fakir meşle girmiş. Ey cemaat! Eve gitme utanıyorum. Yüzüm yok. Çürüklerim aç, iki gün aç çürüklerim. Eve gitsem elen bakacaklar. Ekmek gelecekler bende. Ne olur diye, eğer varsayamaz paranız diyor. Bana diye paramız Bir ekmek alacak kadar. Para. Ey, ne korkuyorum böyle diyor. Utanıyorum böyle diyor. Tabii ki verecek ama o dönemde imtihan gereği bir yoksulluk dönemi. Hastalığın değince de parası yokmuş. Bir parası yokmuş. Yalnız parmağında bir yüzük varmış, gümüş yüzük tabii ki kadın altın takmaz. Parmağında gümüş yüzük varmış. Kendi anladığı rüküdeymiş. Rüküdeymiş. Tabii onların rükülerle Bizim gibi elven paz olmaz muhteremler. Onlar namazı namazı kılala o namazı tat ala ala. Ön namaz kılalar rüküda şimdi bakıyor namazını tamamlayıp da o gümüşünü fakire verse fakir gitmiş olabilir. Kaçacak onu namaza da ne yapıyor? Hemen öbür elinde rüküdayken rüzgünü çıkarıyor diyor. Görüyorlar tabi bir al diyorlar. Baksana bir yuvun diyorlar. Alıp gidiyor. Biraz sonra Peygamberimiz meşte geldi. Yani Mevla, her şeyi görüyor bir adam bakmıyor. Her şeyi merak ediyor. Peygamberimiz sordu, Eshabım, az önce buraya kim Allah için bir tasaduk yaptı? Kim yaptı burada? Böyle bakışıyorlar. Tabi onların gözünde. O bir küçük gümüşlüğü de pek önemselmemiş. Yani pek şey saymamış da böylece. Peygamber sorunca aldığı için yaptı deyince önemli bir şey gibi, Mebla gibi aklına geliyor. diyor ya has öyle bir şey olmadı burada meşritte. Hayır olmuş. Olmuş. Hem namaz ekin olmuş. Peygamber o kayeti kerimeyi onunla zekat verirler. Ve hüm râkiûn. ayet Üçün zekate ve hüm rakiu bak. Allah yolunda tesadük ederler. Vav va bu haydine buna rükuda oldukları halde de Allah yoluna sadık görüyorlar. Tevbiği kimi okuyunca evet yarışı Allah. elleri ali dele hastalığı vermiş bir şekilde benleşir. Bakın müsteyenler. Demek ki Allah katında o kadar kabul gibi ki bir gümüş yüzük Hakkı ayet kerime geliyor böyle işte. kerime geliyor. İşte bunun için tabii elden geldiği kadar da e, infak, Allah yolunda infak etmek, böyle gerçeh fakirleri bulmak, sonra İslam için sadakayı cari deniyor böylece. Işte. Bir de kalıcı, geçici değil, bir de kalıcı yerlere. Yani devam edecek onun sevabı, kalıcı yerlere. Mesela şu cami yapan ilk yapanlar, cami yapanlar böylece. Çoğu rahmet doldu yaşlarında böyle. Çoğu rahmet doldular, gittiler. Ama buna sevap olan ne oluyor şimdi? Onlara bunun sevapı kısmı gidiyor muhteremler. Bir şartı var mı gitmesi için? Var şartı. Eğer Allah için buraya koşmuşlarsa, o da hidayeti de olsa, gerçekten koştular, ben tanırım mesela onları böyle, koştan koştular, bu niyetini Allah'a verir tabi. Diyeceğim. Eğer ihlas ile, Allah için koşmuşlarsa tabi onlarda para yapan da veren de sahibi gidiyor evvelce. Demek ki iş gene ihlasa dayanıyor. Allah için dayanıyor. Yedincisi şimdi verre cülün bir kimse bir bir kişi zekrallâhe hâliyen Allah Teala zikretti, hatırladı dille olur, Tefekkür olur kalben olur Allah emrini hatırlar zikir, elfaz umumi deniyor buna, genel bir sözdür e zikir, her şeyi işesine alır bir kişi Allah Teala zikretti hatırladı, hâliyen yalnız bulunduğu bir yerde fefâldat Haynâhû. ilk gözlerinden yaş geldi. Allah ziketti, Allahü u Teala'ya diliyle zikretti mesela. Allah diye, kerime Tevhid ile Sübhanallah gibi Kuvalli-i Kerim okudu. allah Teala Teala'ya tefekkür. Allah zatın değil de yarattığı varlıkları tefekkür etme gibi. Ya da Allah'ın azabını hatırlama gibi. Hangisi olursa olsun. Demek ki bir kişi allah Teala'yı hatırladı zikretti. O anda bir cezbeye geldi, ruh cezbeye geldi. Yani eğer o zikri ru duymuşsa derim der. Duymuşsa. Yoksa öyle kişi var, 40 senen talakata bağlıdır. Elinde kocaman teşbih, psikürü daha büyük. Korkulum okulup psiyoline belice, 40 senedir bir belice. Her gün şak şak şak şak şeker ama Aynı döner gelen. Döner mi Demek ki o zikri o zikri ruh duyacak ruh. De. Ruh duyacak ne var hücrelerin duyması yeterli değil böyle. Yeterli değil be. Ruh onu duyacak ben işte. Ruh onu duyduğuma kişi öyle zikretti mi, bakını etti mi Ruh cezbeye geliyor. Nedir cezbe? Ruh Mevlevi şekli bu da. Ruh çekilir benleşir. Ruh Mevlevi şekilince ruh bu kalıba sığmıyor zaman işte be ruh kalba sığmıyor böyle. Ruh o zaman kalbi parçalamak istiyor. Nasıl genişleyen bazı gazdanmazlar vardır. Hatta su bile kışın donuyor da su bursu patladı yoktan sığmıyor. Sığmıyor verece. Demek ki ruh da cehzveye geldi mi kalba sığmıyor demek. Kalba böylece. Kalba sığmıyor. Böylece. Böyle Allah diye yanıyor, bir cecbeye geliyor. O zaman gözden gelen yaş işte böyle. O yaş var ya, o yaşlar müten verece. O bir damla yaş cehennemi çok büyük kısmı söndürüyor böylece. Onu söndürüyor böylece. O kadar yaş oluyor bence. Şimdi Allah'ta hatırlama deyince Hazreti cemaatimiz bundan yine aşağı yukarı iki sene önce ele bir gazete geçti. Benim okumayacağım bir gazete. Paket olarak böyle elime geçti. İç sayfasından baktım. Bir dikkatimi çekti. Bilim dünyası diye. Böyle bir şey var. Amerika'da iki yıldan beri... ...bir laboratuvarda... ...çok muazzam çalışma varmış. Yoğun çalışma varmış. Ne için? Bir hücre üretmek için. Sinek hücresini üretmek için böyle. Sivri sinek hücresini. Ve bu nedeni açıklıyor. Yani tabi bu, bu gibi gazeteler... ...yani böyle bir şeyi... ...allayıp pullayıp çok şey yaparlar ki... Haşa Allah yaratma yaratıcı var gibi anlamında inançta bir sasmak için öyle yapmış ki bu ta, tabi alıyor bunu sanki bunu üretecekler hücreyi üretecekler ve tabi bundan sivrice yaratacaklar bunu haşlar yapacaklar bunu o anda şöyle bir Kerim'e aklımı verdim beli konikerime. Dedim acaba Kur'an'da bununla ilgili bir şey var mı acaba? Olması lazım tabii ama. Her şey Kur'an'da var yaş kuru. Her döneme Kur'an-ı Kerim bakıyor. Acaba dedim Kur'an'da bununla ilgili bir şey var mı acaba böyle? Öyle düşündüm. Haş suresinin son sayfası gözümüne geldi o terimler. Belab yürüyor. Billah. Len yahluku ziba ve levic <gülüyor> temule. Haydi gel baktım. Böyle. Ya sanki girmiş karşı heleverdi. Halbuki ben madikemem, doğamsa okumuşum çok da sanki o zaman önemsememiştim. Bela büyük hikayete gelmesinde len yahluku len istikbale geleceği tamamen olumsuz yapıyor. Elbette hiçbir zaman yaratamazlar bak ona göre. Böyle. Eğer len olmasa, la yahluku olsa yaratamazlar. Daha başta olacak böyle şey. Ama len gelince len yahluku elbette hiçbir zaman yaratamazlar. Ne yaratamazlar? Bakın deme. Vubaben. Vab şiirse. Bak bakınlar. Bak. Demek ki ta bu döneme ve o zaman buyurmuş mu, buyurmuş pek bunu böylece onlar elbette ki kesinlikle hiçbir zaman bir suret yaratamazlar. Ve le vic temeuleh. Bak bir de var arkadaşlar böyle. Hepsi bir araya gelseler de böyle. Hepsi bir araya gelseler de yani bütün dünya, bilimin, paramını, parasını tecrüze ortaya koştalar da, sivrisen yaratanmaz, yaratamayacaklar. Melah buyurdu muhtemelenler. Ve işte yaratanma, vazgeçtiler, kapanmışlar bu muhtemelenler. Ariz kalmışlar, bakınız. Şimdi bu ne aslında gelir şu anda muhtemelenler, bu konu? Düşünürün ki bakınız, bugünkü bilim, teknoloji. Yani bize göre baş döndürücü. Öyle bir teknoloji var bize göre. Tabii. Ama bakınız bu bilim teknoloji dünya hepsi bir araya getteler, bir simülasyonun hücresini yaratamıyorlar. yolu Bak yapmamışlar. Hücre hamadere belli, belli elementler var. Bunlar belirli bunlar. Ama bir de hayat sırrı var, hayatın sırrı var. Allah ilahi sırlarını cevap. Onu veremiyor muhtemelen işte. Onu veremiyorlar. Yine bir şey daha örnek vereyim inşallah. Yani Allah, yani Allah'ın kudretini adamın cini şanlıyor. Adı İsa Aleyhisselam dedi. Der ki insanlar İsa Aleyhisselam'a daha İsa. Biz senden dediler mucize istiyoruz. Mucize. Hak teygam olacağına dair. Peki ne istiyorsunuz? Ne yapayım? Söyleyin bakayım dedi. Dediler ki yerine çamur ol. Çamur. Bu çamur eller Kuş şeklini yap. Kulübü oynar gibi. Buna kuş suretinin şeklini yap. Bunu, buna can ver. Uçsun. Bunu görelim bakalım. Bunu yaparsan inanırsak peygambersin. Tabi peygamberler bu e göstermesi için onlara ilahi izin gelmesi şart. Olsa bir peygamber ilahi izin gelmezse bir şey yapamaz böyle şey. Rabbim izin verdi ona. Ya ise yap bakalım. Sordu istersen bunlara şimdi. Peki ya hangi kuş şekli istiyorsunuz? Tabi kuşları çok şimdi. Çoğu onlara. Hangi kuştur işiyorsunuz öyle yapayım. Ne dediler? yarasa kuş dedi yarasa. Niye bunu tezgitleter? Bu Muhteremler, yarasa kuşunun özelliği hepiniz antikatene çekim bir çekmiş böyle. Onun özelliği var yarasa kuşunun bakın. Nedir bu özelliği? Diğer kuşu yumurtarlar, bu yavrusunu doğuruyor. Yumurtan mı yarasa kuşu böyle? Yavrusunu doğurur o böyle şey. Süt emiri yavrusu. İki tane göğsü vardır yarasa kuşunun yavrusunun doğurur ve emziri yavrusunu. Bir de yarasa kuşunun dişisi kadındaki ayd görür. Tek kuş o görür benişe. Onun özellikleri var. Bir de yarasa kuşunun gözü var ama çok küçüktü gözü Yani çok küçük gözü vardır. Onu da göremez bellice. göremez. Yalnız akşam güneş battığı anda hafif bir görebilir. O anda uçar biraz. Bir de sabah namazdan sonra güneş doğmadan önce hafif görebilir. O zaman uçar bir Bunu da işte uçar ama yine. Uçar. Görmeden uçar ama böylece. Uçar ama bugün bilim dünyası bile muhteremler buna akıl ediremiyorlar. Yarası kuşunundaki sırlara. Bak Allah'ın verdiği sır. Yani bırakalım şu koca kânavı muhteremler. Bırakalım şu muazzam alemini bırakalım böylece. Bir yarasa kuşuna bilim bugün akıl eldiremiyor. Ne eldiremiyor? Yarasa kuşu görmeden gidiyor. gidiyor. Ama bir çarpmıyor. Çarpmıyor. Dinliyorlar bir ses çıkmıyor. Gerçekte bu adam ses çıkıyormuş. İnsan kulağı duyamıyor bunu ama. Böyle. Cihazı bunu dinliyorlar. Yarasa kuşu başlayınca ondan bir ses çıkarmış böyle. Ama kendi sesini duyuyor böyle işte. Ses gidiyor. Önünde bir isim varsa çarpıyor. Ses geri geliyor bak. İşte radarı buradan bulmuşlar böyle. Radarı bulmuşlar. Ama yetmiyor bu. Yetmiyor muhteşem. Neye yetmiyor? Şimdi yarasa kuşu görmeden gece kandı uçarken düşmanlığı görüp kaçıyor. Avru'yu görüp yakalıyor. Ama görmiyor bunları. Peki bu nasıl oluyor? Bakın muhteşem. Bilim bunu aklına erdiremiyor. Çözemiyor işte bunu muhtemelen tamam bir ses çıkıyor yani ses yankı tabi radar ses yankı yapıyor çünkü o yavaş uçuyor ses tabi bin km yapıyor açıkçası saniyede daha hızlı olduğu için ne yapıyor ses daha çabuk dönüp geliyor ama fakat yarasak kuşu görmediği halde avunu biliyor av olduğunu biliyor üzerine varıp yakalıyor ebedece düşmandan kaçıyor ebedece bir de bunun dışından muhteremler çok meraklı şey bir adamlar bunlarla Bakmışlar ki yarastaların türediği büyük bir mağara varmış böyle. Büyük mağara. Büyük mağara. Şimdi diyor diyorlar ki bu bilim adamları her yarastalar kuşu diyorlar kendisini tanıyor. Ama bunların diyorlar sizi karışırsa ne yapacağız bakalım bunlar? Arkadaşlar. Yüzlerce yarastalar kuşunun türediği mağaraya giriyorlar. Bunlar yüksek seçtiği bir aletle korkunç ses çıkarıyorlar. Ürkütüyorlar kuşları kuşlar bir uç, uçuma uçuşma başlar karma karışık tabii her bir ses çıkardığı halde hepsi kendi sesini tanıyor bir şahtına bak muhtemelen yine gör şahtmalar yani yüzler binlerce kuş aynı anda ses çıkarıyorlar aynı anda bir de bunlar ses çıkarıyorlar gürültü yapıyorlar her kuş kendisini tanıyor İşte işte muhtemelen demek ki kul Allah hatırlayınca gele ben hatırlayınca. Yani nereye bakarsan bakalım böyle bitkide, çiçekte, otta, hayvanda, kuşta, hele insanda, hele insanda böyle ne üstün vasıflar var, ne özellikler var, var böylece. İşte bir insan, bir kul olarak, insan yanlışca, sessizce kişi böyle bir tane de otursa, evinde, camide, yolda, boğada, yolda ki otursa, Kişi onların bir tefekküre dalsa, tefekküre dalsa böylece. Bu geceler, böyle vele, gündüzler, şunlar, bunlar haber insan bir tefekküre dalsa, e ne oluyor değil mi? ne oldu bu şekilde böylece. Kişi Allah'ın kudretine, orada ne oluyor? Herkes kudretine kur. Böylece. Yani Yaratan o muhtemelen. Mevlamı fiyat elhamdülillah, mülk onun böylece. Mülk onun, her şey onun tasarrufında, kudretinin bu defa kul Allahu Teala birer tabi dile zik eder şu anda. bir eder şu anda. Ne gibi mesela Allah yalnız sondaki hiç çıkması şart burada der. Eğer sondaki hiç çıkması da zikre olmaz. Allah, yani hiç çıkması olmaz böyle. Allah bütün iş sondaki hayde. Allah Allah der Bunu derken acire değil amfadeş, Acele Acire değil amca. Böyle bunun tadını ala ala böyle. Feysin ala ala Allah Celle Cale Arda diyerek Allah Allah Allah diye bunu derken de kişi Allah hatırlayacak. Büyük bir evlullah vardır. Abla bin Tüsel Hazretleri diye. Büyük evlullah. Bu yedi yaşındayken bunun babası ölmüş, gitme kalmış. Annesi bunu alıp Dayısına götürüyor. Oraya biraz kalsın diye. Yetim kalmış. Bu Hazreti Abdullah 7 yaşlarında çocuk. Ama tabi yani ezelden ruhu bir şey almış ama demler. Bakın adı cemaatimiz yani kimin ruhu ezelden bir şey almışsa onlar dünyada başka olurlar demler. Şöyle bir örnek vereyim. Ara girdi ama. Öyle geliştirmek şu anda. Bazı kişiler vardır. Hak olan değildir. namaza uzaktır böyle. Hatta alkol markayı olur. haram işler. İşler ama o kişi gerçekten ona uyum sağlayamaz ama. Oraya yabancı o kişi. Böyle işte. Her ne kadar içkili gazineye gider, lokantaya gider, şunu yapar, bunu yapar hatta kumara mumara böyle yere gider filan böylece ama o kişinin içi ruh gönlü oraya uyum sağlayamaz oranla bütün İşine bir başka bir ezriklik var işine vardır o başka bir hayat istiyor başka bir şey istiyor ama ne işini pek bilemez bazı kişiler İşte Mevla onlara yardım eder muhteremler arkadaşı komşusu şusu busu hacısı, hocası dağılmadığı bir rüya aleminde onu böyle uyarır. O kişi uyandığı anda iman tadını tattığı anda yerini bulur. Ruh yerini bulur böylece, huzuru bulur bir anda, feyzi bulur bir anda. Artık keşsemeye dermamdır. Dönüş yapamaz. böyle İşte bu Hazreti Abdullah bin Zehri de 7 yaşında Ama ezeller yeri burada mı, böylece. Yeri burada. Kaysa gidiyor. Dayısı da, bir evlullahmış dayısı da, bir karşın kalıyor orada, dayısının yanında ama kal epey kalacakmış. Bu ne diyor ki dayısı bir gün, yavrum Abdullah diyor. Gel konuşalım bakalım. Peki dayıcığım, alaka tabi çok iyi. Otur, oturuyor. Hakkı yavrum Abdullah diyor. Bizi yaratan var yavrum bak diyor. Şu alem başıboş diyor yavrum diyor. Mülk onun böyle. Elimiz bir şey yok. Yaratır, yaşatır, öldürür, devren onun elinde böyle. Dilediğini yarat, dilediğini öldür, hayatını verir, her şeyi onun Kimse buna karşılıkça direnemez, her şey anlıyor böyle. Tamam yavrum, tamam dayı. O halde yavrum diyor, işte Allah'a zikretmek gerek böyle diyor. Ondan kafir yavrum böyle diyor. Ne yapayım dayı? Buna şöyle diyor yavrum diyor, günde yüz defa, günde yüz defa diyor. Ama diyor, otur şuraya sakin bir yerde, otur sakin bir yerde diyor. Önce bir tefekkür et. Allah beni görüyor, biliyor mülk onun, bütün arın onun, her şey emtasaruhun on dilediği olur. Allah hatırladıyo. Sonra da yavaş yavaş diyor. Allah Allah derken diyor aradan me'iyye. taban Arapça tarif ediyor. yani Allah benimle beraber, beni görüyor biliyor. Böyle diyor diyor. Peki dayıcığım diyor. O gece yapan önce oturuyor yatağına şey çocuk. Aldeynlemi tesbih cazının da böyle oturuyor, bir tefekkür ediyor, aldeyn tesbihin başlıyor. Allah, Allah bedrav böyle, Allah, Allah derken Allah beni beraber beni görüyor biliyor derken yüzü tamamlıyor ama tamamı işi her tarafı Allah diye böyle. Oh, böyle. Tabi günahsız çocuk böyle. Kafasında bir şey yok, kafa temiz, kalp temiz, günah yok omuzlarında. ...plus planı yok tabi böylece... ...bir defa deyince... ...o kadar tatlı aralıyor ki o kadar sağlık bir haralıyor böyle... ...yatıyor. Yani. Yatıyor ama... ...uyuyor mu, uyanık mı farkında olmuyor böyle... ...öyle yerde mi gökten bilmiyor böyle... ...o kadar sen gerçekten kurtulmuş böyle... ...öyle bir hale böyle... Öyle tatlı, fiizli bir halde... ...tabi rüyasında uçtuğunu görüyor... ...gezdiğini görüyor... ...falan tatlı şeyler görüyor... ...şimdi sabah oluyor... Dışarı çıkıyor. Tabii yaşlılar varmış komşuları. Abla gel oynayalım. Şöyle diyorlar. Ben oyun için yaratılmadım ki diye. Yani altta boşu boşuna bak Yaş 70 yaşında ama imanın tadını bir alıyor. Yaşlı alınca yerini bul yani böyle. Yerini bulunca ona oyun boş abes görünüyor karşına bakınca. Yani altta altı zıpla. Ben oyun için yaratılmadım ki. Oynayamıyor. o tamam alamıyor ben. Alan bu şekilde her gün bana devam edince muhteremler o zamanla büyük evlilik olduhasecama demiş. Bunun için tabi zikra dilde de gerekiyor gerekiyor böylece. Ama tabi usulüne uygun olması gerekiyor. Herhal lokmayı yeme gerekiyor muhteremler. Sonra kafada fay yok taşıma gerekiyor kafada fazla. Bir evlülah şöyle yapıyor ya. Ey insan diyor bak, bir evlullah, Ey insan sen kendi işine bak. Allah'ın işine karışma. Onu sen kaldıramazsın diyor. Der. Biz haş Allah'ın işine karışıyoruz. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olacak, öyle olacak. 50-100 sene böylece karışıyoruz. Öyle buyuruyor. E insan, sen kendi işine bak. Sen görevini yap. Yap sen görevini. O insan da sana buyuruyor. İlla Tane Fatiha.